Stefan Spike Leman Gölü kıyısındaki olay Seslendiren Akın Altan Leman kıyısında, İsviçre'nin küçük bir kasabası olan Villeneuve'nin yakınında, 1918 yılının bir yaz gecesi, sandalıyla göle açılan bir balıkçı, suyun ortasında ilginç bir şey gördü. Yaklaştığında, bunun gevşekçe birbirine tutturulmuş kalaslardan oluşan bir taşıt olduğunu anladı. Çıplak bir adam kürek niyetine kullandığı bir kalasın yardımıyla ve beceriksiz hareketlerle bu taşıtı yüzdürmeye çalışıyordu. Şaşıran balıkçı taşıta yaklaştı, yorgun adamı sandalına aldı, sandaldaki ağlarla onun çıplaklığını örtmeye çalıştı. Sonra da soğuktan titreyerek sandalın bir köşesine büzülen adamla konuşmaya çabaladı. Adamsa yabancı bir dilde yanıt verdi ona. Bu dilin tek bir sözcüğü bile tanıdık gelmedi balıkçıya. Yardımsever adam çok geçmeden uğraşmaktan vazgeçti, ağlarını topladı ve küreklerini hızlı hızlı çekerek kıyıya yöneldi. Sabahın ilk ışıklarıyla kıyının silüeti görünür olunca çıplak adamın yüzü de şekillenmeye başladı. Geniş ağzını gizleyen, birbirine karışmış sakalının içinde bir çocuk gülümsemesi belirdi. Elinin birini kaldırıp karşıyı gösterdi. Durmadan, sorarcasına, ama artık emin olmuşcasına, Rusya’ya benzeyen bir sözcük kekeliyordu. Sandal kıyıya yaklaştıkça bu sözcük de daha neşeli çıkıyordu ağzından. Sonunda sandal sahile ulaştı. Balıkçının av gözleyen kadın akrabaları, balık ağlarına sarılmış çıplak adamı görünce çığlık çığlığa kaçıştılar. Tıpkı Nasükaz'ın kızlarının kaçıştığı gibi. Bu tuhaf haberi duyan köyün erkekleri yavaş yavaş orada toplandılar. Köyün namuslu başçavuşu da temkinli ve görebilir bilir bir biçimde hemen erkeklerin yanındaki yerini aldı. Başçavuş, askerlikteki eğitimi ve savaş sırasındaki yeterli deneyimleri sayesinde karşısındaki adamın bir asker kaçağı olduğunu hemen anladı. Karşıdaki Fransız bölgesinden gelmiş olmalıydı. Resmi bir sorgulamaya başlamak üzereydi. Ancak bu güç girişim çok geçmeden saygınlığını da değerini de yitirdi. Çünkü o çıplak adam, o arada birkaç köylü adama bir ceketle bir pantolon vermişlerdi, bütün sorulara gitgide ürkekleşen ve titreyen bir sesle, soru sorarcasına yinelediği "Rusya, Rusya'dan başka bir yanıt vermiyordu.'' Başarısızlığa uğradığı için biraz bozulan başçavuş, yabancıya anlaşılmaması olanaksız el kol hareketleriyle kendisini izlemesini söyledi ve o ıslak, çıplak bacaklı adam uyanıp gelmiş Kendisini yuhalamakta olan gençleri peşine takıp üstünden dökülen pantolonu ve ceketinin içinde belediye binasına götürüldü ve orada tutuklandı. Hiç karşı koymadı, tek söz etmedi. Ama duyduğu hayal kırıklığı yüzünden açık renkli gözleri koyulaşmıştı. Dik omuzları da dayak yemekten korkarcasına kısılmıştı. Bir adamın balık gibi yakalandığı haberi o arada yakındaki otellere kadar ulaşmıştı. Tek düze günlerine renk katacak eğlendirici bir olay çıktı diye sevinen birkaç kadın ve erkek, o vahşi adamı seyretmek için geldiler. Kadınlardan biri ona bir kurabiye verdi. Ama adam maymun gibi kuşkuyla bakıp almadı onu. Bir adam fotoğraf çekti. Herkes onun çevresinde konuşup gülüyordu. Sonunda büyük bir otelin yıllarca yurt dışında kalmış ve birçok dil konuşabilen müdürü, o arada iyice yürütmüş olan adamla önce Almanca, Sonra da sırasıyla İtalyanca, İngilizce ve Rusça konuştu. Korku içindeki adam ana dilinin ilk sözcüğünü duyar duymaz ağzı kulaklarına vardı ve birdenbire bütün öyküsünü kendinden emin bir tavırla ve açık sözlülükle anlatıverdi. Çok karışık ve çok uzun bir öyküydü bu. Sözlerini çeviren adam da her söyleneni tam olarak anlamıyordu. Ancak bu insanın başından geçenlerin özeti şuydu. Adam Rusya'da savaşmıştı. Sonra günün birinde binlerce insanla birlikte vagonlara doldurulmuş uzun bir yola gitmişti. Sonra gemilere bindirilmişler ve söylediğine göre insanın kemiklerini kaynatacak derecede sıcak olan yörelerde bu gemilerle yolculuk etmişlerdi. Sonunda gemileri bir yere yanaşmıştı, kendileri vagonlara tıkılmışlardı. Bir tepeye saldırmaları emredilmişti onlara ama bu tepe hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Çünkü daha işin başında bacağına kurşun yemişti. Çevirmen bütün soruları ve yanıtları aktarınca, oradakiler adamın Fransa'daki Rus birliklerinin askerlerinden biri olduğunu hemen anladılar. Bu birlikler dünyanın yarısını aşarak Sibirya ve Vladivostok üzerinden Fransız cephesine gönderilmişlerdi. Dinleyenlerin hepsi bir ölçüde acıma da duyarak, adamın bu tuhaf kaçışı planlamasında nasıl bir neden olduğunu merak ettiler. Rus, yarı iyi niyetli yarı kurnaz bir gülümsemeyle ve hevesle, Yarası iyileşir iyileşmez kendisini tedavi edenlere Rusya'nın nerede olduğunu sorduğunu anlattı. Onlar da gideceği yönü göstermişlerdi. Zaten kendisi de güneşin ve yıldızların konumuna bakarak o yönü aklında tutmuştu. Böylece gizlice oradan kaçmış, geceleri yürümüş, gündüzleri de devriyelerden samanlıklara gizlenerek uzak durmuştu. Rusya'nın nerede olduğunu sorduğunu anlattı. Onlar da gideceği yönü göstermişlerdi. Zaten kendisi de güneşin ve yıldızların konumuna bakarak o yönü aklında tutmuştu. Böylece gizlice oradan kaçmış, geceleri yürümüş, gündüzleri de devriyelerden samanlıklara gizlenerek uzak durmuştu. Meyve ve dilenerek sağladığı ekmekleri yemişti. Tam on günü böyle geçirmiş, sonra bu gölün kıyısına varmıştı. Bundan sonra adamın açıklamaları belirsizleşti. Baykal Gölü yakınlarından geldiğine göre, belli ki akşam ışığında hareketli silüetini gördüğü karşı kıyının Rusya olduğunu düşünmüştü. Bir kulübeden iki tane kalas çalmış, onların üstüne yüzüstü yatarak ve eline de kürek niyetine kullandığı bir başka tahta alarak gölün üzerinde açılmıştı. Sonra da balıkçıya yakalanmıştı. Bu belirsiz anlatımını noktalayan sorusunu ürkekçe sorup ertesi sabah evimde olabilir miyim deyince ve bu sözleri öbür dile çevrilir çevrilmez, bu cahillik yüzünden önce kahkahalara neden olduysa da çok geçmeden yerini bir acıma duygusuna bıraktı, Oradakiler kuşkulu ve yakaran bakışlarla çevresine bakınan adamın eline bozuk paralarla banknotlar sıkıştırdılar. Bu arada telefonla mantröden çağrılan yüksek dereceli bir polis memuru gelmişti köye. Epi'yi çabalayarak bu olayın tutanağını tuttu. Çünkü yapılan çevirinin yetersiz olduğu anlaşılmakla kalmadı. Bu adamın batılıların akıllarının almayacağı ölçüde eğitimsiz olduğu ortaya çıktı. Kendisi hakkındaki bilgisi bile adını söylemekten öteye gitmiyordu. Doğup büyüdüğü köy hakkında verdiği bilgilerde karma karışıktı. Örneğin köylülerin Prens Meçerski'nin köleleri olduğunu söylüyordu ki, köle sözcüğü sözlüklerden çıkalın nice zaman olmuştu. Ayrıca Deniz'in elli vers uzağında karısı ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığını anlatıyordu. Köydekiler bu adamın ne olacağı hakkında tartışmaya giriştiklerinde o, gözlerinde donuk bakışlarla tartışanların arasına büzüldü. Kimileri adamın bendeki Rus elçiliğine gönderilmesi gerektiğini söylüyor, Kimileri böyle yapılırsa adamın Fransa'ya iade edileceğinden çekiniyorlardı. Polis görevlisi adamın asker kaçağı olarak mı yoksa belgesiz yabancı olarak mı kabul edileceği sorununun güçlüğü konusunda açıklamalarda bulundu. O yörenin belediye görevlisi bu yabancının köyde beslenip bırakılmasına daha başında karşı çıktı. Fransızlardan biri bağıra çağıra bu sefil kaçakla fazla uğraşılmamasını ya çalışmasını ya da geri gönderilmesini istedi. İki kadın... Bu adamın başına gelenlerin kendi suçu olmadığını, insanların yurtlarından çıkarılarak yabancı bir ülkeye gönderilmelerinin bir suç olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. Rastlantı sonucu ortaya çıkan bu olay neredeyse politik bir tartışmaya dönüşüyordu. Tam o sırada yaşlı bir bey, bir Danimarkalı araya girerek kararlı bir sesle bu adamın 8 günlük bakımını üstleneceğini, bu arada yetkililerin elçilikle uzlaşmalarını söyledi. Beklenmedik bir çözümdü bu. Hem resmi yetkilileri, hem de köylüleri rahatlatmıştı. Gitgide kızışan tartışma sürüp giderken, kaçağın ürkek bakışları yavaş yavaş yerden kalkmış ve otel müdürünün dudaklarına takılı kalmıştı. Çünkü o, bu karmaşanın içinde, kendisi hakkında nasıl bir karar verildiğini anlatabilecek tek kişiydi. Varlığının orada doğurduğu karışıklığı az çok sezinliyor olmalıydı ki, tartışmalar kesilirken, o sessizlik içinde farkında bile olmadan, tıpkı azizlerin tabloları önünde kadınların yaptıkları gibi, ellerini yalvarırcasına müdüre doğru kaldırdı. Onun bu hareketi öylesine dokunaklıydı ki herkes ister istemez etkilendi. Müdür iştenlikle yaklaştı ona ve yatıştırdı. Korkmamasını, rahatsız edilmeden köyde kalabileceğini, handa her ihtiyacının karşılanacağını söyledi. Rus, müdürün elini öpmek istedi. Ama müdür hızla geri çekilerek buna izin vermedi. Sonra ona yandaki binayı gösterdi. Küçük bir köy anıydı orası. Orada yatacak, Yemek yiyebilecekti. Onu sakinleştirmek için biraz daha konuştuktan sonra bir kez daha dostça el sallayarak uzaklaştı oradan. Oteline giden yolu tuttu. Kaçak hiç kıpırdamadan durup onun arkasından baktı. Dilini anlayan tek kişi oradan uzaklaştıkça onun az önce aydınlanmış olan yüzü de gitgide karardı. Uzaklaşmakta olan adamın arkasından gamlı bakışlarla adam tepedeki otele varana kadar baktı. Kendisinin tuhaf hareketlerine şaşıran ve gülen ötekilere aldırış etmiyordu. Köylülerden biri acıyarak omzuna dokunup ona hanı gösterdiğinde geniş omuzları sanki çöktü, başını öne eğerek hanın kapısından içeri girdi. İçki salonunu açtılar ona. Masaya çöktü. Hizmetçi kız ona bir hoş geldin içkisi verdi. Adam orada bütün sabah hiç kıpırdamadan kederli bakışlarla oturdu. Köyün çocukları durmaksızın pencereden içeriye gözetliyorlar, gülüyorlar, Adama bir şeyler bağırıyorlardı. Ama o başını hiç kaldırmadı. İçeri girenler meraklı gözlerle onu inceliyorlar. Oysa gözleri masaya dikilmiş durumda sırtını kamburlaştırıp utanarak, Ürkerek oturuyordu orada. Öğle yemeği sırasında bir öbek insan, Salonu kahkahalarıyla doldurunca, Çevresinde anlamadığı sözcükler uğuldarken, Yabancılığının alabildiğine farkında olarak sağır dilsiz gibi, O hareketliliğin içinde otururken elleri öylesine titriyordu ki, Çorbaya daldırdığı kaşığını dudaklarına götüremiyordu. Ansızın iri bir damla gözyaşı yanağından aşağı yuvarlandı, masanın üzerine damladı. Utanarak çevresine bakındı. Salondakiler bunu fark etmişlerdi. Ani bir sessizlik oldu. Adam utandı. Taras taras saçlı, ağır kafası, masanın koyu renkli tahtasına daha da çok eğildi. Akşama kadar öylece oturdu. İnsanlar girip çıkıyordu. Ama ne o onları hissediyor... Ne de onlar artık onu fark ediyorlardı. Bir gölge gibi sobanın yanına sığınmış oturuyordu. Ellerini masaya dayamıştı. Herkes onu unutmuştu. Alaca karanlıkta ansızın ayağa kalktığını, bir hayvan gibi otele giden yola yöneldiğini kimse fark etmedi. Orada bir iki saat, kasketi elinde, hiç kimseye bakmadan öylece kapının önünde bekledi. Otelin ışıl ışıl giriş kapısının önünde kök salmış gibi kas katı ve kapkara bekleyen bu tuhaf adam... Sonunda otel çalışanlarından birinin dikkatini çekince çocuk gidip müdürü çağırdı. Kendi diliyle konuşulduğunu duyan adamın kederli yüzü yine hafifçe aydınlandı. ''Ne istiyorsun Boris?'' diye sordu müdür şefkatle. ''Bağışlayın.'' diye kekeledi kaçak. ''Evime dönebilir miyim?'' diye soracaktım. ''Elbette Boris, evine dönebilirsin.'' diye gülümsedi müdür. Yarın mı?'' O zaman müdür de ciddileşti. Bu sözlerde öyle bir yalvarma vardı ki, adamın yüzündeki gülümseme silindi. ''Hayır Boris, henüz değil. Savaş bitince. Ne zaman? Savaş ne zaman bitecek? Bunu ancak Tanrı bilir. Biz insanlar bilemeyiz. Peki önceden, önceden gidemez miyim?'' ''Hayır Boris. Çok mu sürer?'' ''Çok Boris. Birçok gün mü?'' ''Birçok gün.'' ''Ben yine de giderim efendim. Ben güçlüyüm. Yorulmam.'' ''Gidemezsin Boris. Aramızda sınır var.'' ''Sınır mı?'' Anlamayan gözlerle bakıyordu. Bilmediği bir sözcüktü bu. Sonra o ilginç inatçılığıyla şöyle dedi. ''Karşı kıyıya yüzerim.'' Müdür az kalsın gülümsüyordu. Ama adama üzülüyordu. Tatlı bir sesle açıkladı ona. ''Hayır Boris, bu olmaz. Sınır demek, yabancı bir ülke demektir.'' ''Senin geçmene izin vermezler. Ama ben onlara bir şey yapmam ki. Silahımı bıraktım. Hazreti İsa adına onlardan rica edersem karımın yanına gitmeme neden izin vermesinler ki?'' Müdürün yüzü gitgide asılıyordu. İçinden bir acıma duygusu yükseldi. ''Hayır'' dedi. ''Seni bırakmazlar Boris. İnsanlar artık İsa'nın dediğini dinlemiyorlar. Ama ben ne yaparım efendim?'' ''Buradaki insanlar beni anlamıyorlar. Ben de onları...'' ''Öğrenirsin Boris.'' ''Olmaz efendim.'' diyen Rus başını önüne eğdi. ''Hiçbir şey öğrenemem ben. Elimden yalnızca tarlada çalışmak gelir. Başka bir şey değil. Burada ne yaparım? Evime gitmek istiyorum. Bana yolu gösterin.'' ''Yol yok Boris.'' ''Ama efendim, karımın ve çocuklarımın yanına dönmemi engelleyemezler ki.'' ''Artık asker değilim ki.'' ''Engelleyebilirler Boris.'' ''Ya çar?'' Ansızın sormuştu bunu. Beklentiyle, saygıyla titriyordu. ''Artık çar yok Boris. Tahttan indirildi o. Artık çar yok mu?'' Karşısındakine boş bakışlarla bakıyordu. Gözlerindeki son pırıltı da söndü. Sonra yorgun bir sesle ''Demek evet dönemeyeceğim.'' diye sordu. ''Henüz olmaz. Beklemelisin Boris.'' Çok mu? Bilmiyorum. Karanlıktaki yüz gitgide asılıyordu. Zaten ne zamandır bekliyorum. Daha fazla bekleyemem. Bana yolu gösterin. Denemek istiyorum. Boris, yol yok. Sınıra varınca seni tutuklarlar. Burada kal. Sana iş buluruz. Burada insanlar beni anlamıyorlar. Ben de onları anlamıyorum," diye yineledi inatla. Burada yaşayamam. Bana yardım edin efendim. ''Edemem Boris. İsa aşkına yardım edin bana, efendim. Yardım edin. Daha fazla dayanamayacağım.'' ''Edemem Boris. Artık kimse kimseye yardım edemez.'' Konuşmadan yüz yüze durdular. Boris kasketini elinde evirip çeviriyordu. ''Öyleyse neden gelip beni evimden aldılar? Rusya'yı ve Çar'ı korumam gerektiğini söylemişlerdi bana. Ama Rusya buradan çok uzakta ve sen de Çar'ı... Çar'ı ne yapmışlardı dedin?'' ''Tahttan indirdiler, tahttan indirdiler.'' Anlamadan tekrarladı bu sözcüğü. ''Şimdi ben ne yapacağım efendim?'' ''Eve dönmeliyim. Çocuklarım beni istiyordur. Burada yaşayamam.'' ''Yardım et bana beyim, yardım et.'' ''Yardım edemem Boris.'' ''Hiç kimse edemez?'' ''Şimdi edemez.'' Rus'un başı gitgide daha çok eğiliyordu yere. Sonunda ansızın boğuk bir sesle ''Teşekkür ederim efendim'' dedi ve arkasını döndü. Aşağı doğru ağır ağır uzaklaştı. Müdür arkasından uzun uzun baktı. Adamın hana değil de göle inen basamaklara yönelmesine şaşırmıştı. İçini çekti ve yeniden oteldeki işinin başına döndü. Ne tuhaftır ki ertesi sabah boğulan adamın çıplak cesedini bulan Yine aynı balıkçı oldu. Adam, kendisine armağan edilen pantolonu, kasketi ve ceketi özenle kıyıya bırakmış ve sudan nasıl çıktıysa yine öyle girmişti. Bu olay hakkında bir tutanak tutuldu ve yabancının soyadı bilinmediği için mezarının üzerine ucuzundan bir tahta haç konuldu. Adı bilinmeyenlerin mezarlarına konulan ve şimdi Avrupa'mızı bir baştan bir başa kaplayan şu küçük haçlardan… Son.